Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in Edebiyatı'nda konuğumuz Semih Gümüş. Hoş geldiniz. Merhaba. Ee, Semih Bey'le bu ikinci e, programımız. Ee, geçen hafta e, oldukça herkesin dikkatini çekecek bir program <gülüyor> yaptık. Kendisiyle hem yazarların, hem okurların, hem dinleyicilerimizin editörlük, yazarlık atölyeleri... ...bunlardan bahsettik. Bugün biraz yine oradan devam ederek... ...geçen hafta bıraktığımız yerden... ...Edebiyat Eleştirisi'nden... ...bahsetmek istiyoruz. Çünkü Semih Bey... ...uzun yıllardır bu işin de şüphesiz bir parçası... ...Türkiye'de. Şimdi hep getirilen bir eleştiri var... ...biliyorsunuz. Türkiye'de... ...Edebiyat Eleştirisi'nin çok iyi işlemediği... ...bunun daha çok... ...kitap tanıtım yazıları şeklinde gerçekleştiği... ...ve bu Edebiyat Eleştirisi... ...mekanizmasının iyi işlememesinden dolayı... Ee, ...yazarların yani iyi ve kötüyü ayırt etmenin de bir ölçüsünün olmadığı gibi evet. bir şey. Yani siz ne düşünüyorsunuz gerçekten e bu konuda? Şimdi buraya kadar söylediklerinizin hepsi doğru. Ama evet. bence burada eksik olan bir şey var. Bunu söyleyenler okurlar ya da yazarlar. Hı hı. Yazarlar da aslında aynı noktada. Bunun yalnızca eleştirenin ya da eleştiri yazarlarının sorunu olduğunu düşünüyorlar ve sanıyorlar. <gülüyor> Oysa bu genel olarak edebiyatımızın bütünlüğünün sorundur. Evet. Yani ben eleştiriden eleştiri yazarlarının adına eleştirmen denen kişilerin yazdıklarını anlamıyorum ki. Yani benim anladığım eleştiri edebiyat dünyasının hı. bütününü ilgilendiren bir sorun. Hı hı. Dolayısıyla tabii bizde şöyle alışkanlıklar çok fazla yok. Yani... Romancılar söz gelimi eleştiri deneme yazıları pek yazmazlar. Şairler pek yazmaz, öykücüler pek yazmaz. Hı hı. Hatta büyük çoğunluğu hiç yazmaz. E peki yani bu şairlerin, öykücülerin, romancıların okudukları kitaplar ve yazarlar hakkında bir düşünceleri yok mu? Oysa tersine özellikle batıya baktığımız zaman yani yaratıcı yazarların kendi... Birinci Önemli. alanlarıyla ilgili yazdıkları kitapların sayısı kadar bazen hı hı. deneme, eleştiri, biyografi kitapları vardır. Şimdi dolayısıyla bizde eleştirinin eksik ve çok yetersiz olduğu kuşkusuz doğru ama bu bizim edebiyatımızın bütünlüğün bir sorunu. Böyle görmediğimiz sürece hiçbir zaman bu hayıflanma bitmez. Yani çünkü 40 yıl önce de aynı şey söyleniyordu, 40 yıl sonra da aynı şey söyleniyor. Böyle olur mu? Ee, demek ki sorunu bütün edebiyat dünyasının sorunu olarak hatta onun da ötesine geçelim. Ee, geçen hafta konuştuğumuz gibi toplumsal bir sorun olarak görmek gerekir. Şimdi e, burada tabii daha somut olarak... Doğrudan söyleyeceklerimiz de var. Örneğin niçin eleştiri asıl olarak batıda daha yaratıcı ve zengin bir biçimde gelişebiliyor? Elbette bir öncesi var. Yani içinde doğdukları kültürün hatta yaşam biçiminin buna el vermesi, olanak vermesi nedeniyle. Bizim bizim oralardaki bir yaşam biçimimiz yok. Oralardaki gibi bir kültürün içinden gelmiyoruz biz. Öyle bir birikimimiz de yok. Yani bakın örneğin... Söz gelimi bizde batıda ortaya çıkmış çok önemli edebiyat düşünürlerinin yazdıkları gibi kitaplar yazılabilir mi? Bana sorarsanız yazılamaz zaten. Dolayısıyla yani neleri ne kadar yapabileceğimizle ilgili kendi gerçekliğimizi iyi görmemiz ve ortaya koymamız gerekir. Yani bizden işte ne bileyim bir Frederick James'ın çıkmıyor değil mi? Çıkabilir mi? Bence çıkamaz. Ee, nedeni bu. Biz öyle yaşamadık. Öyle bir yerden gelmiyoruz. Öyle bir kültürümüz Gelme yok. Gelmemiz gerekmiyor ama. Yani. Ee, yok. Ya, Şimdi Hı -hı. tek tek bakın sonunda bir tanesi kendi içinizden o düzeyde bir eleştiri yazarı çıkarabilirsiniz ama o neyi değiştirir? Önemli olan bütünün aşağı yukarı benzer bir e, kültürün, edebiyat kültürünün içinde yaşaması ve o düzeyde olması. Bu olamayacağı için ee, en azından yapılması gerekenlerin yapılmasını istemeliyiz biz ve bunu da yalnızca eleştir yazarlarının bir sorun olarak görmeyip edebiyat dünyasının bütün parçalarının bileşenlerinin sorunu olarak görmek gerekir. Hatta okurun da en azından evet. iyi nitelikli okurun da sorunu olarak görmek gerekir. Böyle görürsek eğer o zaman bence sorunu... ...daha iyi saptayabiliriz. Evet, bu şüphesiz temel bir sorun. Yani sonuçta şöyle bir şey de var... eleştirellik bir mesafe katar. yani Tabii. Yani o mesafe olmadığı sürece... ...yani metinle o mesafe kurulamadığı... ...metin nesnel bir malzeme haline... ...dönüştürülemediği sürece bu olamaz. Dolayısıyla hani bu... ...şey de çok tartışılan bir şey ya biliyorsunuz, akademilerin yıllarca bu işin dışında kalmış olması... Tabii ...üniversitelerin çok, çok içinde yani, Türk evet, özellikle biz evet, de onun evet. bir parçasıyız aslında bu mekanizmanın... ...Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinin evet. çok kendi içine kapalı olması... ...yani hatta artık öyle değil, uzun yıllardır e, yani ne bileyim halde edipten öteye gidilememesi... ...ya da bir tabii, işte tabii. eleştirel düşünce üretilmesi... ...en önemli öncesi, sorunlardan yani biri bu. Yani dışarıya da içerinin çok böyle... ...yani bir de sizin söylediğiniz gibi... ...işte o bütün dünyada bu iş akademiler üzerinden yürür... Tabii. ...türkiye'de tam tersi tabii. biliyorsunuz. Bakın yani. bu en önemli sorunlardan evet. biri... ...yani Türkiye'de... E, ...kaç üniversite var, 200'e yüze yakın mı? Oldu sanıyorum Sanıyorum öyle. Peki bu iki yüze yakın üniversite kaç... E, ...Türk e, dili e, edebiyatı ve... ...yabancı dil ve edebiyat bölümü var pek çok değil Tabii. mi? Hı. Peki bunların hangisinin edebiyat dünyası ilişkisi var? Hiçbirisinin. Niçin? E, çünkü e, öteden beri farklı bir anlayış içinde kendisini e, oluşturmuş üniversite. Yani bizim e, e, ben üniversiteye gireli kaç yıl olmuş? 45 yıl e, yok 42 yıl olmuş. 42-43 yıl olmuş. E, o zaman bir üniversite gene vardı iyi kötü. Bugün üniversite diye bir şey yok zaten. E, dolayısıyla üniversitelerdeki e, edebiyat bölümlerinin oralardaki akademisyenlerin hocalarının anlayışları asıl olarak e, belli anlayışlar akımlar yöntemler kalıplar içinde kalır kendilerini hep onların içinde tutar öğrencilerini on e, kalıpların içinde e, kalmaya zorunlu tutarsa onun edebiyat dünyasıyla ilişkisi olmaz. Her zaman söylüyorum. Eleştiri dediğimiz şey nedir? Eleştirin en basit tanımı eleştiri bir okumadır değil mi? Evet. İyi ya da kötü dersiniz nasıl bulduğunuzu sorduğunuzu sorulduğu zaman o da bir eleştiridir. Ama anladığımız eleştiri bu değil de onun daha sistematik bir biçimde sonunda yazılı halde ortaya çıkanı. Orada da yapılması gereken şey bir metni yalnızca yazınsal bir metin olarak okumak. Bunun dışında hiçbir şey olarak okumamak. Şimdi böyle bir e, anlayışın hiçbir üniversitede, hiçbir bölümde olmadığını görüyorum. Dolayısıyla Biz <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tahmin <gülüyor> ediyorum Spardos. sizin yaptığınızı. Yani, tabii tabii yani ben şey Zaten yapıyorum. biliyorsunuz istisnalar ee, şey tabii, yapmaz. Tabii, bütün... Ama gerçekten istisna. Evet. Gerçekten. Evet, maalesef az. Haklısınız. Doğru. Çok çok az. Dolayısıyla e, Batı'da eleştirinin asıl ee, içinde e, geliştiği yer üniversite bizde böyle bir olanak yok ee, çünkü eleştiri ben her zaman söylüyorum eleştiri aynı zamanda bütün edebiyat türleri içinde en pahalı türdür Niçin? en çok zaman gerektiren tür olduğu için dolayısıyla en çok zaman gerektiren tür ile uğraşmak günlük e, geçimini sağlamak için çalıştığın mesainin sonrasında yapılacak bir iş olamaz yani onun için zaten üniversitelerde siz e, bütün bir gün bununla uğraşma e, olanana sahip olduğunuz için eleştiri asıl olarak oralarda e, doğuyor ve gelişiyor. Bizde böyle bir olanak olmadığı için zaman içinde de bunun değişeceğini pek düşünmemek gerekir. Bireysel evet. çabalarla evet. sınırlı kalır. Yani işte gidişat zaten onu gösteriyor <gülüyor> maalesef daha farklı bir şey bekleyemiyoruz. Biraz bu şeylerden de bahsetmek istiyorum ben. E, yine Türkiye'de, e, gerçi dünyanın her yerinde böyle ama... ...bu tartışılan, e, bu sizin de bahsettiğiniz seçme işi. Şimdi siz seçme evet. işini... Evet. E, ...yani e, sanırım siz ve Doğan'ızdan şu anda... ...Türkiye'de bu seçme işini çeşitli kollardan... ...hem yayınevi hem dergicilik... Hmm. E, ...hem işte bu atölyeler, gerçi Doğan Bey'in evet. atölyeleri yok. Evet. Ama sanırım Anladım. konuk oluyor ara ara. Bir de jüriler... Evet. bir ara Doğan Bey oldukça biliyorsunuz şeye maruz da kaldı <gülüyor> <gülüyor> bu konuda sonra biraz şey yaptı evet. çekildi de yani e, şimdi bir defa ben e, şey kendi adıma bir insanı her yerde görmek beni çok rahatsız ediyor Tabii. yani beni de ediyor oraya bakıyorum o kişi buraya bakıyorum bu kişi buraya bakıyorum bu kişi ve şey oluyorum diyorum ki ya bir insan niye her yerde ve bu bir süre sonra yani hep bütün bu konuştuğumuz bu tekelcilik Eleştiri mekanizmasının yok olması, yani o bir bakıyorum ve şey diye düşünüyorum. Bu benim seçimim Ol, olmamalı yani. Bir, e, ve e, bu maalesef Türkiye'de bir türlü kırılamıyor. Yani bir bakıyorsunuz aynı insanlar 10 sene aynı jüride. Yani vay, ben yaz istediğimi yaz diyeyim. Yani ben burada yazarlardan da çok duydum. Kendim bir okur olarak da evet. şey yapıyorum. Bunu çok <gülüyor> tehlikeli buluyorum. Ve hiç doğru bulmuyorum. Tabii. Fakat bu hiç değişmiyor. Yani bu mekanizmayı bir can yayınlarının şeyi değiştirmeye doğru. çalıştı Erdal ın. Onun dışında yani hiçbir jüri üyesi de demiyor ki herhalde bu yanlış. Biz ila nihaya biz bu işi yapmayalım. Tabii yani herkese tenziye ederek söylüyorum. Bu tüm bu konuşuklarımız için de bu sistemde de bir arıza olduğunu düşünüyorum ben tabii. Türkiye'de. Yani bilmiyorum siz ne diyorsunuz ama. E, muhakkak var tabii ki. Ama... Ee... Her yerde olduğunu gördüğümüz kişilerin sorunu mu bu asıl olarak, yoksa gene içinde yaşadığımız bu edebiyat dünyasının sorunu mu? Yoksulluğu. Çünkü şey o insanların da her yerde olmak istediğini ben hiç sanmıyorum. Ben olabildiğince birçok seçici kuru içinde yer alıyordum. Geçmişte daha çoktu, giderek azaltmaya çalıştım. Burada çok basit bazı şeyler de var. Arkadaşınız sizin orada olmanızı istiyor. Olmazsanız kırılıyor, oluyorsunuz. Yani şeyler. Yani böyle şeyler çoktur bakın. <gülüyor> yani benim içinde bulunduğum seçici kurullara girmemin en önemli nedenlerinden biri yakınlarımı reddedememektir. Yüzüm yumuşak yani. <gülüyor> Ama tabii bunu genel olarak yani o kişiselleştirmemek gerekir. Hı hı. Genel olarak biz demek ki... Ee, şöyle bir tarafı da var. Ya acaba o seçici kurullarda yer alacak kişiler mi bulunamıyor? Sürekli evet mesela böyle? onu da düşünüyorlar. Böyle, böyle bir evet. sorun olduğunu da e, pekala söyleyebiliriz. Evet. Çeşitli nedenlerle. Ee, tabii seçicilik çok önemli bir sorun. Yani hiçbir zaman yapmak istemediğim bir iş. Ama... Yaptığım işler nedeniyle ister istemez e, bulunduğum bir konum seçicilik. Yani dergiye diyelim öykü seçiyorsunuz. Hı hı. Orada da bir sorun var değil mi? Ama hiçbir zaman bunu bir sorun olduğunu düşünmeden yine e, de o seçiciliğinizi sürdürmeniz gerekir. Zaman zaman yanlış kararlar verir misiniz? Tabii, Hiç kuşku yok ki. E, yandı, verdiğiniz yanlış kararlar bazen önemlidir, bazen çok önemli olmayabilir. Örneğin ee, yanlış bir kitabı yayınlarsanız bu önemli olabilir. Çünkü kitap tek başına bir varlık ve unutulmaz kalıcı. Hı -hı. Dergide e, kötü bir öykü mü yayınladınız? Hı -hı. Bence çok önemli değil. Yaptığınız işin doğası içinde o e, geçer gider. Yani gerçekten öyledir. Zaten yayınlanmış bir kitabı yıllar sonra unutmayacaksınız ama bir dergide yayınlanmış bir öyküyü yıllar sonra hatırlayacak mısınız? Hayır hatırlamayacaksınız. Yani yaptığınız işin yerine e, niteliğine göre de bu değişir. Ama sonunda ne olursa olsun ister bir seçici kurulda ister e, dergi sayfaları için e, bir seçim yapmak tabii ki sorunlu bir iş. Bunu... Evet. Bunu bilerek yani, yapmak biraz gerekir. Biraz mesela şey var. Artık yurt dışında şey başladı biliyorsunuz. İşte bu sinema jürilerinde yıllardır olan bir şey. Orada sadece sinemacılar yok. Mesela evet. işte yazarlar var. Işte mesela Türkiye'de de <gülüyor> edebiyat de, eleştirisi. De ol, de... bunun olabileceğini sanmayın. <gülüyor> diye. yani neden bir Nuri Bilge Ceylan bir e, ne bileyim Haldun Taner Öykü Ödülü'nün jürisinde bakın. olmasın. O da bir hikaye anlatıyor. Bak, bak, Biliyor bakın. yani anlatmayı. Bizde biz kötü bir okurluk var. Bunun için <gülüyor> görmezden geliyoruz. Yani kötü bir okurluk olduğu için de... ...siz dediğiniz şey çok güzel... Evet. ...ama bunu gerçekleştiremezsiniz. Ee, yani siz... ...tiyatrocuların, sinemacıların... E, ...ressamların... ...iyi edebiyat okuru olduğunu mu düşünüyorsunuz? Yok ya, yani... ...ama bir hikayeleri var ve hikaye anlatmayı biliyorlar... ...yani onu işlemeyi de biliyorlar... ...sonuçta... ...hani şey tabii ama farklı bakın, bir şey yani... ...ama, bir metin, ama bir, bir metin, bir yazınsal metin... ...çok farklı sorunlar içeriyor... ...şimdi orada... Ee, bir yazınsal metni oluşturan bir dizi ögenin her birinin nasıl yapıldığını görmek, onları çözülmek değerlendirmek. Bu önemli bir şey gerektirir. Ee, önemli bir okurluk düzeyine ulaşmış olmayı gerektirir. Yani her bütün sorunları nasıl çözmüş, Anlatım sorunları nasıl çözmüş? Karakterler, kişiler, bir kullandığı bir takım teknikler bunların hepsini nasıl çözmüş şimdi bu zaten genel olarak eleştiri diye bir sorundan söz ettiğimiz zaman bunların yaygın bir biçimde kazanılmadığından söz ediyoruz ee, yani e, sizin o iyi dileğinizin ben başka yerlerde <gülüyor> olabileceğini ama burada onun gerçekçi olmadığını düşünüyorum ee, bulamazsınız ya, zaten e, isterseniz yine bir ara verelim tamam peki <gülüyor> e, ümit var bir ara verelim <gülüyor> isterseniz ne çalalım bugün İkinci bölüme geçmeden önce. O zaman sevindim şimdi Arym'den Animal'ı dinliyoruz. Merhaba tekrar 94.9 açık radyodasınız. Günün ve güncelin edebiyatında konuğumuz Semih Gümüş ve Semih Gümüş'le Türkiye'de edebiyat eleştirisini konuştuk daha çok programımızın ilk bölümünde. Yine bu edebiyat eleştirisiyle bağlantılı şüphesiz sizin de bu eskiden Türkiye'de çok olan edebiyat dergiciliğinde işte anketler geleneğini yeniden Notos'ta canlandırdığınızı görüyoruz. O uzun yıllardır ...yoktu, sizinle birlikte yani benim takip edebildiğim kadarıyla sizinle birlikte yeniden başladı... ...sonra bu web dünyasıyla birlikte yani internete de e, taşındı... ...fakat şöyle bir şey var, sizinki çok kapsamlı yani çok farklı çevrelerden evet. yapılıyor... ...Notos'un şeyi ve işte her aşamasında açıklanıyor nasıl sorular bilmem ne... ...şimdi bir de o da maalesef bir onu sormak istiyorum, bu nereden aklınıza geldi... Yani bunları neden önemsiyorsunuz? Bir onun konuşalım istiyorum. İkincisi de bu iş web'e taşındığında gerçekten böyle bir şeye de dönüştü artık. Yani bir sürü bir sürü bir sürü listeler oluşmaya başladı. Onu da bir değerlendirirseniz çok sevinirim. Gene tartışmalı bir konu biliyorsunuz. Çünkü biz Notos'ta daha birinci sayısı yayımlandığı zaman 2006 yılında her yıl çok ciddi bir içinde yaptığımız dolayısıyla zaman içinde bunun böyle görüldüğü böylece gelenekselleşecek e, nitelikli bir soruşturma yapalım demiştik e, ve e, bu niteliği ona kazandırmak için de sayılarını hiç çoğaltmayalım her yıl bir kere yapalım hı hı. her yılın belli bir e, ayında yayınlansın sonuçları ve bunu ...o kadar kapsamlı yapalım ki gerçek bir kamuoyu... Hı hı. E, Gör, ...görüntüsü çıksın ortaya. Görüntüsü ve gerçek bir kamuoyu se seçimi hı hı. olduğu ortaya çıksın. E, ben e, bir kere e, listelere karşı olanları da gene e, pek anlayamıyorum. Hı hı. Yani liste hiçbir zaman genellikle şöyle görülüyor. Siz bize bir liste sunuyorsunuz, bize bir şey dayatıyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi yani? Biz... Bir liste yayınlıyoruz. Canın isterse bakarsın, istemezse bakmazsın. Yani bu şeye benziyor işte televizyonda evet. e, bir takım programlar niçin yayınlanıyor e, deyip ona yasak getirmeye evet. benziyor. Elinde kumanda var istersen hı hı. izlersin, istemezsen izlemezsin. Kaldı ki e, yayınladığımız listelerde biz her zaman açıklıyoruz. Bu hı hı. isterse 500 kişinin katılımıyla olsun, 500 kişinin seçimi olsun sonunda o 500 kişinin öznel ...liğini ortaya koyar. Sen de sonra o listeye bakarsın... ...o listeden çıkarmak istediklerini çıkarır... ...eklemek istediklerini eklersin. Sonra da ortaya da bir böyle bir liste... ...bu iş ciddi yapılıyorsa çıkması... E, ...bence çok yararlı. Tabii bir eğilimi gösteriyor Tabii. zaten bir dönemi. Kesinlikle. Önemli. Yani biz zaman zaman... ...geçmişte e, aynı konularda yapılmış... E, soruşturmaların sonuçlarıyla karşılaştırmalar da yapıyoruz. Çok bir eğilimi iyi. gösterir. Evet, yani aynı soruyu 1950'de evet, sorduğunuz önemli. zaman çıkan sonuç farklıdır. Evet. 2016 yılında çıkan sonuç farklıdır. Evet, Dolayısıyla önemli. tabii bu edebiyat tarihi tabii. için çok, çok ciddi önemli. bir malzemedir. Evet. Ama ciddi yapıyorsanız, bizim bunu ciddi yapma çabamız asıl şeyi dayanağı çok sayıda kişiye e, ulaşmaya evet. çalışmak. Örneğin geçen yıl yaptığımız soruşturma e, 370 e, kişiyle yapıldı. Ve kendi alanında uzman olduğunu söyleyebileceğimiz 370 kişi. Bugüne kadar bütün dergicilik tarihimizde e, yapılmış soruşturmalara en yüksek katılım notosun e, evet. soruşturmalarına oldu. Yani sonunda 20-30 kişiyle yapmıyorsunuz. Tabii, Aşağı yukarı 1000 kişiye soruyoruz. Hı hı. Bin kişinin de hemen hemen yüzde kırkı kadarı yanıt veriyor. Yüzde otuzu yanıt veriyor. Ve sonunda ortaya çıkan gerçekten şimdi içinde bulunduğumuz dönemin eğilim. e, eğilimini gerçekten. gösteriyor bence. Evet. Ki evet. Biz gençlik yıllarımızda böyle arkadaşlarımızla sürekli liste yapardık. E, önümüzdeki üç ay için bir okuma listesi yapalım. On kitap belirleyelim. Onu okuyalım. Üç ay sonra e, oku, okumadıklarımızı bir yana bırakır. ...sonraki sonraki üçe için yeni bir liste yapardık. Liste liste bence son derece yararlıdır. Öyle de disiplin aslında yani. Evet. İnternete tabii taşındığı zaman ne hale geldi? E tabii epeyce doğrusu listeleri bu kadar savunan bir insan olarak benim de canımı sıkan... Değil mi? Yani şeyler. bu kadar olmaz dediğiniz oluyor mu? Benim bazilerine bakıp. Oluyor yani. Bakıp... Ya oluyor oluyor olmaz olur mu? Ama ama ben her zaman yani interneti çok demokratik bir alan olarak gördüğüm için Karışmamaktan yanayım. Yani karışsanız ne olur zaten hiçbir şey fark doğru. etmez. E, ama kendi başıma beni de bayağı sinirlendiren şeyler yapılıyor <gülüyor> gerçekten. değil mi? Evet. Buna e, ama yapacak bir şey yok. Biz ne yapabiliriz yani? Tabii, doğru. E, Semih Bey çok teşekkür ederiz. E, burada iki haftadır bizimle birliktesiniz. E, biz burada çok mutluyuz sizi ağırladığımız için. Ben de Başka, çok teşekkür ederim. Başka e, nice programlarda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın, görüşmek Hoşça üzere. Hoşçakalın, sağ olun. Size de iyi programlar.